Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil aleminessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Efendim bugün 23. Sözün ikinci mefasından 3. noktayı paylaşacağız inşallah İnsan fiil ve amel cihetinde ve sayı maddi itibariyle zayıf bir hayvandır, aciz bir mahluktur İnsan fiil ve amel cihetinde ve say maddi itibariyle zayıf bir hayvandır, aciz bir mahluktur. Yani insan bir şeyler yapıp etme, ortaya bir şey koyma anlamında zayıf bir hayvan. Yani insanın çok güçlü hayvanlar var. Gerek ebat olarak gerek de ebatına göre taşıdığı yük olarak. Dolayısıyla insan hayvanlar arasında zayıf bir hayvan. Aciz bir mahluktur. Onun o cihetteki daire-i tasarrufatı ve malikiyeti o kadar dardır ki elini uzatsa ona yetişebilir. İnsanın yapıp edebileceği şeyler eline yetiştiği miktar. Hatta insanın eline dizginini veren hayvanatı ehliye insanın zaaf ve aciz ve tembelliğinden birer hisse almışlardır ki yabani emsallerine kıyas edildikleri vakit azim fark görünür. Yani insanla hayvan kıyaslandığında insanın maddi güç itibariyle zayıflığı ortada. Hayvanlara göre. Hatta hayvanların kendi aralarında bile insanın elin altına giren, dolayısıyla insan tembelliğinden pay alan hayvanlara baktığımızda yabani emsallerine göre zayıfladıklarını görüyoruz. İşte yabani ile ehli keçi arasındaki fark gibi. Yabani e, sığırla ehli sığır arasındaki fark gibi sanki insanın tembelliğinden acizliğinden pay alıyorlar. İnsana yaklaştıkça yaban emsallerine göre zayıflıyorlar. Fakat o insan infial ve kabul ve dua ve sual ciyetinde şu dünya hanında aziz bir yolcudur. Fakat diğer taraftan insanın ikinci yönü ki yapıp etme adına olan bir kısım var. İnsan bu konuda çok zayıf fakat infial cihetiyle, yani edilgenlik cihetiyle, kabul cihetiyle, yani Cenab-ı Hakk'ın tecellilerinin Esmas'ın tecellilerini kabul cihetiyle ve işte acizlik ve fakirliğin sonucu olan dua ve sual cihetinde şu dünya anında aziz bir yolcudur. San diğer tarafı bu. Bir şey yapıp etme konusunda son derece zayıfken insan fakat Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellilerini kendisinde göstermek açısından yani bir şey, aynı olmak açısından mahlukatın çok üstünde. Sahir mahlukatın ve hele de insan e, sual ve dua gibi insanın kıymetini arttıran e, fiiller cihetiyle şu dünya hanımda aziz bir yolcudur. Ve öyle bir kerime misafir olmuş ki öyle ikramı seven birine misafir olmuş ki nihayetsiz rahmet hazinelerini ona açmış öyle kerim birisinin misafiriyiz ve sonuna kadar rahmet hazinelerini önümüze sermiş. Yani böyle bir ev sahibimiz var. Bize böylesine ikram ediliyorsa kendimizin bir şeylere malik olmasının, bir şeyle güç yetiriyor, bir şeylere güç yetiriyor olmamızın çok büyük bir önemi kalmıyor. Madem böyle kerim bir ev sahibimiz var ve madem önümüze böylesine rahmet hazinelerini sermiş. Ve hatsız bedi masnuatını Bizmetkârlarını musaffar etmiş. Ayrıca bir dünya sanatını ve mahlukunu bize hizmetkâr etmiş. Emrimize amade etmiş bir anlamda. Ve o misafirlerin tenezzühüne ve temaşasına ve istifadesine öyle büyük bir daire açıp mühyaya etmiş ki o dairenin nisfı kutru yani yarıçapı yani merkezden muhit hattına kadar gözün kestiği miktar belki hayalin gittiği yere kadar geniştir ve uzundur. İnsan eli sadece elinin yettiği yere kadar uzanabiliyor, iş görebiliyordu. Fakat insan önüne açılan bu nimetler sayesinde, hatta gözünün gittiği hatta hayalın gittiği yere kadar insan istifade zemini hazırlanmış insana, ikram edilmiş. İşte her insan enaniyetine istinad edip, yani benlik dava edip, malikiyet dava edip, hürriyet istiklal dava edip, ben benim ve kimseye muhtaç değilim tarzında bir yaklaşım içerisinde olursa, yani bu Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini kabul edip her şey ona teslim etmenin tersi. işte eğer insan enaniyetine istinad edip, hayatı dünyeyi gayeyi maksat gayeyi hayal ederek, derdi maişet içinde muvakkat bazı lezzetler için çalışsa gayet dar bir daire içinde boğulur gider. Evet, Dost insan benlik davet ettiğinde, kendisine bir malikiyet verdiğinde ve benimdir dediği bu dairenin, daireden istifade edebilmenin yolu, yöntemi üzerine insan çalıştığında, sadece maddi zevkler odaklandığında, sadece bu dünya hayatına odaklandığında insan daracık bir yerde sıkışıp gidiyor. İnsan aslında çok geniş potansiyelere, kapas kapasitelere sahipken bütün potansiyellerini çok daracık bir alanda kullanıyor insan. Evet. Ona verilen bütün cihazat ve alat ve letaif ondan şikayet ederek haşirde onun aleyhinde şehadet edeceklerdir ve davacı olacaklardır. Yani işte insan kendisine verilen bu kadar e, cihazatı kullanmayıp ya da basit şeylerde kullandığı zaman bu dünyada e, daracık bir alanda çürüyüp gitmesi bir yana, öbür tarafta bütün adeta bu cihazları insandan şikayet edecek. Yani böyle büyük potansiyelli cihazları basit işlerde kullandığı için o cihazlara bir anlamda hakaret etmiş oluyor insan. Dolayısıyla bizim kendi cihazlarımız, bize verilen kabiliyetler bizden şikayet edecekler. Bizi çok basit, çok ucuz yerlerde kullandı diye. Yani bu şuna da benziyor. Yani birisi size çok son model bir telefon verdiğini düşünün. Akıllı telefonlardan bir tanesini. Onu mesela kapı kapanmasın diye araya takoz olarak kullandığını düşünün onu. Ne kadar basit oluyor. Verene ne kadar hakaret oluyor. Ver Ve o telefonu bir söz hakkı olsa bundan müthiş rahatsız olacaktır. Ve şikayetçi olacaktır. Evet. Dolayısıyla insan da kendisine verilen bunca cihazatı öyle yüksek bir potansiyelle çalıştırabilecekken böyle basit şeylerde kullanması başlı başına o cihazata hakarettir. O cihazı verene hakarettir. Dolayısıyla bir cezai muciptir. Eğer kendini misafir bilse insan kendini misafir bilse yani bulunduğum bu yerler bana ait değil. Bunların tasarrufunda hür değilim. Bir maliki var. Ben o malikinin izni dairesinde burada misafirim düşüncesi. Sen dünyada kendisini böyle bilirse. Yani misafirliğin iki yönü var. Burada anlaşıldığı kadarıyla. Bir gelip geçicilik söz konusu. İki, misafirsiniz. Sizin ihtiyaçlarınız görülecektir. Bu ev sahibinin adeta zimmetindedir. Dolayısıyla malikiyet davasından vazgeçip bir misafir gibi davranıp ev sahibinin memnun olacağı tarzda da bulmak gerek. Misafirliğin edebi budur. Eğer kendini misafir bilse, misafir olduğu Zat-ı Kerim'in izni dairesinde sermaye yömrünü sarf etse, öyle geniş bir daire içinde uzun bir hayat ebedi için güzel çalışır, teneffüs edip istirahat eder. Ben misafirim, bütün ihtiyaçlarım sahibim tarafından, ev sahibim tarafından verilecektir. Dolayısıyla bir şeye malikiyet, davet edip bir şeyleri zapt etme yolunda ömür tüketmemek, basit zevkler düşünmemek gerek. Ve i̇nsana yakışır. Yüksek gayeler, ideallerle insanın meşgul olması lazım. Böylece insan adeta bedeni, maddi, dünyevi hayattan sıyrılıp ruhani, kalbi, yüksek bir hayata kanat açacak ve ebedi boyutlu bir e, maksat ve hedef bulacak kendisine ve böylece insan İnkişaf edecek, büyüyecek. dosem dünyada ıstırat edecek, hem ahirette saadeti bulacak. Sonra alay illiğine kadar gidebilir. Sonra insan için hedef e, olabilecek en yüksek makama insan gidebilir. Hem de bu insana verilen bütün cihazat ve alat ondan memnun olarak ahirette lehinde şehadet ederler. İşte insana vermiş onun bunca cihazat var. Onlar tam da yerinde kullanıldığı için e, ahirette Büyük bir memnuniyetle bizden davacı olmak değil, bizim lehimize şehadette bulunacaklar. Evet insana verilen bütün cihazat acibe, bu ehemmiyetsiz hayat dünyevi için değil. Belki pek ehemmiyetli bir hayat bakiye için verilmiştir. Çünkü insanı hayvana nispet etsek görüyoruz ki insan cihazat ve alat itibariyle çok zengindir. Yüz derece hayvandan daha ziyadedir. Hayatı dünyeviye lezzetinde ve hayvanın yaşayışında yüz derece aşağı düşer. Şimdi insan hayvana bakarak onunla kendisini kıyaslayamaz yaşayış itibariyle. Çünkü hayvandan beklenen şeylerle insandan beklenen şey aynı değil. Sen kendisini oraya düşürmemeli. Çünkü bunun çok küçük bir parçası. Çok daha azı yetebiliyordu insanın bu kadar yüksek kabiliyetlerle donatılması gerekmiyordu. Yani mesela hayvan için göz nedir? İşte yiyeceğini görmek ve düşma, düşmanını fark etmek için verilmiştir. Bu kadar. Damak Ağızdaki damak tadı nedir? İşte hoşuna giden şeyleri alması, hoşuna gitmeyen şeyleri terk etmesi için bir kapıcı hükmünde bir anlamda bu kadar. Fakat insanın gözü, insanın dili ve insanın kalbi, hayali vs. maddi manevi duyguları insanın öyle basit bir amaca hizmet etmemeli. Eğer insanı sadece hayvan gibi yediğini içtiğini düşünüyor. Buna benzer bedeni, maddi doğrudan doğru sadece kendisine hitap eden bir amaç gidiyorsa eğer insan hayvanla aynı kulvarda yarışıyor anlamına gelir. Fakat bu yarışta da insan çok geri düşer. Çünkü hayatı dünyeviye lezzetinde ve hayvani yaşayışta 100 derece aşağı düşüyor hayvana göre. Çünkü her gördüğü lezzetinde binler elemizi var. Geçmiş zamanın elemleri ve gelecek zamanın korkuları ve her bir lezzetin dahi elemiz evali onun zevklerini bozuyor, lezzetlerinde bir iz bırakıyor. İnsanda akıl var. Akıl varsa insan geçmiş ve gelecekle de alakalıdır. Akıl insanı böyle geniş bir zaman içerisinde ki hadiselerle irtibatlandırıyor. Fakat bu çok zaman İnsanlar için sıkıntı oluyor. Geçmiş eylemli günlerini hatırlamak insan için keder mevzu oluyor. Gelecek günler düşünüp kaygı e, duyuyor insan. Dolayısıyla geçmişten gelen kederden, gelecekten gelen kaygıdan kurtulmak için insanlar akıllarını uçturmak zorunda kalıyorlar. Akıl olmasaydı gibi bir durum içerisine giriyorlar. Dolayısıyla akıl gibi insanı insan yapan ve insana bahşedilmiş belki en yüksek e, hediyelerden biri olan bu muhteşem duygu insanın başına bela oluyor. Evet. Fakat hayvan öyle değil. Elemsiz bir lezzet alır. Hayvanın geçmiş ve geleceği yoktur. Zaman mefhumu hayvanda ya yoktur ya çok sınırlıdır. Dolayısıyla elemsiz bir lezzet alır, kedersiz bir zevk eder. Ne geçmiş zamanın elemleri onu incitir ne gelecek zamanın korkuları onu ürkütür. Rahatla yaşar, yatar, Halık'ına şükreder. Demek Ahsen-i Takvim suresinde yaratılan insan yani bütün mahlukat bir yana, insan bir yana. Yaratılmışlar içerisinde çok özel olarak bir Cenab-ı Hakk'ın eserleri var, bir de şah eseri var. İnsan şah eseri, nakş-ı azam. Demek Ahsen-i Takvim suretinde yaratılan insan hayatı ı hasır hasr fikretse yüz derece sermayece hayvandan yüksek olduğu halde yüz derece serçe kuşu gibi bir hayvandan aşağı düşer bu kadar yüksek bir e, kabiliyete sahipken insan, kendisinin çok derece aşağılarda olan bir hayvandan lezzetçi daha aşağı düşüyor. Akıl itibariyle özellikle. Ya da insaniyet itibariyle. insan sadece kendi lezzetleriyle keyiflenmiyor. Sevdiklerinin lezzetiyle de keyifleniyor. ya kendi ke kederiyle, belasıyla insanın azap çekmiyor. Dostlarının başına gelenlerle de insan azap çekiyor. Bu da insanın ızdırap acısını arttırıyor. Dolayısıyla böyle bir kat taşıyan bir insan dolayısıyla en yakındaki bir diyelim hem cinsinin ölümünden çok da haberdar olmayan, olsa böyle çabucak unutmayan bir hayvanla kıyaslanamaz. Evet. İnsanın insaniyeti de yani şefkati de, merhameti de insanın başına bela oluyor. Halbuki şefkat, merhamet, muhabbet ne kadar güzel duygular. Fakat insan sadece hayvanı yaşayış bir dünyevi hayat itibariyle baktığında bu en güzel, akıl gibi, kalp gibi, şefkat, merhamet gibi, sevgi gibi duyguları insanın başına bela alıyor. Keşke sevmeseydim, keşke şefkat etmeseydim diyesi geliyor insanın en sevdiği bir dostunu ya da bir yakınını ya da bir hayvanın ya da baharı ya da bir çiçeğin soluşunu gören bir insanın çektiği sıkıntı buna örnek olarak verilebilir. Evet. Dolayısıyla insan dünyevi yaşayış itibariyle de hayvanlarla yarışamayacak durumda. Başka bir yerde bir temsil ile bu hakikati beyan etmiştim. Münasebet geldi yine o temsili tekrar ediyorum şöyle ki. Bir adam bir hizmetkarına on altın verip mahsus bir kumaştan, özel bir kumaştan bir kat elbise yaptır, emreder. İkisine, ikincisine bin altın verir. Bir pusula içinde bazı şeyler yazılı. O hizmetkarın cebine koyar, bir pazara gönderir. Birine on, birine bin altın. Bin altın verdiğine bir de pusula veriyoruz. Ne yapması gerektiğine dair. Evvelki hizmetkar on altın ile âlâ kumaştan mükemmel bir elbise alır. İkinci hizmetkar divanelik edip akılsızlık edip evvelki hizmetkara bakıp cebine konulan hesap pusulasını okumayarak bir dükkancıya bin altın vererek bir kat elbise istedi. On altına en âlâ sallınıyordu. Bin altın veriyor. Yani okuma ihtiyacını duymayarak Adeta diğer hizmetkarı taklit ederek bu işi yapıyor. İnsafsız dükkancı da kumaşın en çürüğüne mikat elbise verdi. Çünkü akılsızlığını ilan etmiş oluyor. Yani bin altın bir kat elbise için verdiğine göre bunun akılsızlığından istifade ediyor dükkancı da. O bedbaht hizmetkar Seyyid'in huzuruna geldi ve şiddetli bir teydip gördü ve dehşetli bir azap çekti. İşte Edna bir şuuru olan anlar ki, yani sıradan bir şuuru olan, azıcık bir şeylerin farkında olan anlar ki, ikinci hizmetkar verilen, ikinci hizmetkara verilen bin altın bir kat elbise almak için değildir. Belki mühim bir ticaret içindir. Aynen onun gibi, insandaki cihazat-ı maneviye ve taif-i insaniye ki, her birisi hayvana nispeten yüz derece imbisat etmiş. Yani... Hayvanın altın verilmişse bize bin altın verilmiş. Ya, bir anlamda. Mesela güzelliğin bütün meratibini fark eden insan gözü. Evet. Cenab-ı Hak öyle bir göz vermiş ki, güzelliğin bütün çeşitlerini fark edebiliyor neredeyse. Mertebelerini fark edebiliyor. Hatta dürbün gibi, teleskop gibi, mikroskop gibi. Ve tamların bütün çeşit çeşit ezvaki mahsusularını temiz eden, İnsanın zaika i lisaniyesi. İnsan damak tadı. Hassas insanları o kadar inkişaf ediyor ki birbirinden lezzetler öyle bir ayırıyor ki bir hayvanın böyle bir şey yok. Lezzetleri fark edecek, bunları ayırt edebilecek, bunlardan ayrı ayrı istifade edebilecek bir imbisat hali yok lisanında, damak tadında. Ve hakikin bütün inceliklerine nüfuz eden insanın aklı. Ve insan aklı. Sen aklıyla her şeyin gerçekliğini fark edebiliyor ve bir şeyden hareketle birçok şeye insan intikal edebiliyor. Bir çiçekten bir bahara intikal edebiliyor, bir bahardan güneş sisteminin işleyişine intikal edebiliyor bir insan. Bir meyveden bütün bahara, bahardan yine güneş sisteminde kainata insan intikal edebiliyor. Böylesine insanın külli bir bakışı var. Allah böyle bir akıl lütfetmiş insana. Ve kemalatın bütün envanı müştak, insanın kalbi gibi sahir cihazları. Mükemmellik dediğimiz, kemalat dediğimiz yüksek duyguların kaynağı olan kalbimiz gibi cihazları, aletleri nerede? Hayvanın pek basit, yalnız bir iki mertebe inkişaf etmiş aletleri nerede? Kıyaslanır mı yani? Bu akıl, bu kalp, her türlü güzelliğin envanı fark edecek bu duygular Hayvanla Hayvana verilenle aynı amaç için vermiş olabilir mi? Yalnız şu kadar fark var ki hayvan kendine az bir amelde. Münhasıran o hayvanda o cihazı, cihazı mahsus ziyade inkişaf eder. Fakat o inkişaf hususidir. Her hayvanda bazı hayvanların koku duyusu, bazılarında ses hassasiyeti daha fazla. Ama sadece bir tek özelliğinde. İnsan komple yüksek bir bütün hasselere itibariyle böyle yüksek bir potansiyeli taşıyor. Hayvanla kıyaslanamaz. İnsanın cihazat cihetiyle zenginliği şu sırdandır ki akıl ve fikir sebebiyle insanın hasseleri, duyguları fazla inkişaf ve imbisat peyda etmiştir. Yani niçin insan böyle çok zengin cihazatça? İnsanda akıl ve fikir var. Dolayısıyla insan nüansları fark edebiliyoruz aradaki çok minik farkları görebiliyor. Akıl insanı adeta işte dürbün gibi, teleskop gibi, mikroskop gibi bir genişlik detayları fark edebilme özelliği veriyor. Evet, Akıl ve fikir sebebili insanın hasseleri, duyguları fazla imkişaf bir imbisat peyda etmiştir. İhtiyacatın kesreti sebebiyle çok çeşit çeşit hissiyat peyda olmuştur. Diğer taraftan insanın çok çeşitli ihtiyaçları var. Hayvanların birkaç kalem ihtiyacı varken insan insaniyet itibariyle onlarca yüzlerce ihtiyacı var. Dolayısıyla her bir ihtiyaca dair bir duygu hasıl oluyor insanda. İnsan ihtiyacı olduğu şeyi de fark edebiliyor. İhtiyaç ne kadar fark, çeşitliyse ve detaylı ise insanın farkındalığı da hassasiyeti de çok artıyor. Evet. İhtiyacatın keseti sebebiyle çok çeşit çeşit hissiyat peydal olmuştur. Ve hassasiyeti çok tenevve etmiş. Ve fıtratın camiyeti sebebiyle pek çok makasıda müteveccih arzulara medar olmuş. Diğer taraftan insan cami bir varlık. Ne demek cami? Cemiyetli yani. Cami nasıl insanları topluyor? Koleksiyon gibi bir anlamda. Kainatta ne varsa her şeyden istifade edebilecek, her şeyi fark edebilecek duygularla bezenmiş insan. Maddi, manevi. Dolayısıyla kainatta ne varsa hepsini bir anlamda fark edebilecek duygularla donatılmış insan her şeyden bir numune var. hatta o bu fıtrat o kadar camidir ki kainatta adeta e, tezahür etmeyen tecelli etmeyen esma-i husna bakın ismini insanın kalbinde tecelli ediyor ki ben kainata sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım e, manasıyla bunu ifade ediyor hadis-i kutsisiyle Ve çok vazife-i fıtriyesi bulunduğu sebebiyle alat ve cihazatı ziyade inbisat peyda etmiştir. Demek yüksek bir vazifesi var ki sana bu kadar gelişmiş ve gelişme potansiyeli olan alat ve cihazat verilmiş. Ve ibadatın bütün envana müstahit bir fıtratta yaratıldığı için bütün kemalatın tohumlarına cami bir istidat verilmiştir. İnsan kainat ibadet eden bütün mahlukatın yaptığı ibadetlerin tamamını, bir celsede, bir namazda yapabiliyoruz. Dolayısıyla insan ibadetlerin de fihristesini adeta üzerinde taşıyor, icra edebiliyor, yapabiliyor. Böyle olduğu için bütün kemalatın tohumlarına cami bir istidat verilmiştir. Dolayısıyla kemalat namı ne varsa hepsinin tohumları adeta insanın bünyesine ekilmiştir. İnsan onları inkişaf ettirdiği nisbette bunlardan istifade edebiliyoruz insan insanlığı ortaya çıkmış oluyor. İşte şu derece cihazatça zenginlik ve sermayece kesret elbette ehemmiyetsiz, muvakkat şu hayatı dünyeviyenin tahsil için verilmemiştir. Mesela müthiş hayvandan farklı cihazlar var insanda. Hayvani bir amaç beklenemez. Hayvan gibi yesin içsin, çiftlesin. Ölsün gitsin. Böyle olamaz. Yani bir güle bir devenin bakışı gibi bakamıyor insan. Deve onu yiyecek nazarıyla, bak koşuna gider, tadı yiyor ama insan ona bakıyor. Onda çok farklı, hoş, güzel duygular harekete geçiyor. Hayret ve hayanlık hasıl oluyor. Bu hayvanla insanın farkı. Evet, insan bütün cihazatı böyle değerlendirilebilir, değerlendirilmelidir. Belki böyle bir insanın vazife yasliyesi, nihayetsiz makasta müteveccih ve zayıfı görüp, acz ve fakir ve kusurunu ubudiyet suretinde ilan etmek... Ve külli nazarıyla mevcudatın tesbihatını müşahede ederek şehadet etmek. İnsan demek ki vazifesi ne? İşte insan kendi acizliğini, fakirliğini, kusurunu görecek. Ben acizim dediği zaman insan, yani enaniyet ve malikiyet davasından vazgeçtiği zaman, bütün mahlukatın aciziyetini de insan görüyor. Dolayısıyla ben acizim, benim altımda olan bütün mahlukat zaten aciz. Dolayısıyla bende ve onlara tecelli eden kudret bize ve onlara ait değil. Doğrudan doğruya alemlerin Rabbine aittir. Dolayısıyla bütün kemalatı ona teslim ediyorum diyor insan. Fakir. İnsan kendi fakirliğini görüp, ihtiyaçlarını görüp, bu ihtiyaçlarını halledemeyecek bir zaf içerisinde bulunduğunu görüp, kendisini besleyenin doğrudan doğruya rahmet ilahi olduğu insan fark ediyor. Dolayısıyla kendisi, diğer mahlukatın acizliğini, cahilliğini görüp, Onların ihtiyaçlarında görenin ancak rahman Rahim ünvanı ile alemlerin Rabbi olduğu insan fark ediyor. Dolayısıyla yani kendi fakirliği üzerinden bütün mahlukatın fakirliğini, Dolayısıyla yani kendine merhamet edenden bütün kainatı merhametiyle kuşatana insan intikal edebiliyor. Yani i̇nsan kendi kusurunu görüyor. Mahlukatın kusurunu fark ediyor. Yani kendi cahilliği içerisinde kendi ve mahlukat üzerinde parlayan ilmin şualarını insan Fark edebiliyor. Kendi iradesizliği altında her şeye hükmeden bir irade insan fark edebiliyor. Kendi hikmetsizliği içerisinde kendisine ve mahlukatı tecelli eden muhteşem hikmeti insan fark edebiliyor. Dolayısıyla bunu fark etmek ve ilan etmek. insanın asıl vazifesi de bu belki. Acz ve fakr ve kusurunu ubudiyet suretinde ilan etmek... Ve külli nazarıyla mevcudatın tesbihatını müşahede ederek şehadet etmek. İşte kendi insan kendisine tecelli eden ve vücudunda hükmeden e, ilahi sanatları, ilahi manevraları, ilahi mekanizmaları insan fark ediyor. Bunlar insan kendi vücudunda insan bunları sadece uzaktan seyrettiğini fark ediyor. Çünkü çok zaman gerçek mekanizmalarını da bilemiyor, sadece tıkır tıkır işlediğini görüyor insan kendi vücudunun. Dolayısıyla bilmekten bile aciz olduğu... Bu vücudu kendisinin idare ettiği gibi ahmakça bir iddia'dan insan vazgeçiyor. Dolayısıyla ben vücuduma hakim değilsem kainattaki sair hayvanat kendine zaten hakim olamaz. nebatat zaten hakim olamaz. Cansızlar hiç olamaz. Diye insan kendi üzerinden hareketle kendisine tecelli eden ilahi tasarrufu görüyor insan. Dolayısıyla bunu ilan ediyor. Evet. Dolayısıyla kendi tesbihiyle insan Kendisinin noksan sıfatlarla muttasıf olduğunu insan kendisinin görüyor. Dolayısıyla kendisine tecelli eden mükemmel sıfatların ancak alemlerin Rabbinden olduğunu görüyor. Sonra bütün mahlukata bunu yayıyor. Her şeyin böyle tesbih halinde olduğunu. Yani her şeyin tesbih ettiği, Tesbihin anlamı odur. Yani ben zayıfım, acizim fakat bende bir kudret ve bir rahmet tecelli ediyor. De insanın kendi kusuru içerisinde Allah'ın kusursuzluğunu ilan etmesidir. Tesbih o insan kendi alemine enfusi alemine bakıp afaki alemdeki bütün tecellileri Allah'a teslim ediyor külli bir nazarla. Evet. Ve nimetler içinde imdadat-ı rahmaniyeyi görüp şükretmek. Yani kendisine yapılan nimeti görüyor. Sonra bütün mahlukatın nimetlerini fark ediyor. Hepsini toptan Cenab-ı Hakk'a irca ediyor. Dost hepsine hamdına bir elhamdülillah diyor insan. Ve masnuatta kudret-i Rabbaniye'nin mucizatını temaşa ederek nazar ibretle tefekkür etmektir. İşte insanın, e, insana verilmiş bu geniş, muhteşem e, cihazatla bütün kainatı didik didik edecek insan, her tarafta tecelli eden ilahi sanatları ve onların arkasındaki e, iradeyi, rahmeti fark edecek insan. İnsanın vazifesi bu. Bu nedir? Nazar ibretle tefekkür etmektir. İnsandan beklenen bu. Her insan bu vazifeyi yapmıyorsa hayvandan zaten çok aşağı düşüyor. Ey dünya perest ve hayatı dünyeviye aşık ve sır rahsını takvimden gafil insan. Evet. Zaman zaman ehli iman da bu hitaba muhatap olacak duruma giriyor. Yani dünyadan insan kurtulamıyor. Yani dünyaya Nefsi adına bakmaktan kurtulamıyor. Yoksa dünya bakmamız zaten emredilmiş. En büyük tefekkür zemini muhteşem bir sergi ilahi, muhteşem bir ziyafetgah dünya. Bakmamız gerekiyor ama nefsimiz adına dünyaya bak. Yani insan enaniyetiyle yani kendini malik ve müstakil bilip hayatı özgür ve hiç kimseye hesap vermeyen kendi kendini kontrol edebilen bir varlık olarak görmesidir ee, enaniyet, malikiyet davası. Sonra da kendi açısından çevresine bakıyor ve mevcut ve şimdiki zevklerini, keyiflerini insan düşünüyor. Bu dünya perestliktir. Bu ehli dalalette külliyen böyle olduğu gibi maalesef ehli imanda da kendisini gösteriyor. Yani dünya ahiret dengesini yeterince kuramıyoruz. Dolayısıyla hepimiz bu hitaba muhtaçız. Dünya perestlik var yani bir tarafımızda. Bütünle kopamıyoruz. Dünya ve ahireti arasında tercih yapmamız gerektiğinde zaman zaman dünya lehine kullanıyoruz. Bu da en çok yani vaktimizin ne kadarını dünyaya ne kadarını ahirete sarf ediyoruz noktasından bakılabilir. Dünyaya mı yoksa ahirete mi daha meyilli olduğumuzu anlaşılabilir. Ey dünya perest ve hayatı dünyeviye aşık ve sır rahsini takvimden gafil insan. Halbuki insanın ahsini takvim sırrı dünyaya geçici bir misafirhane olarak görmekle ancak mümkün olur ve insan da burada çok durmayacak ve sadece misafir kendisine ikram ediliyor ihtiyacı neyse veriliyor tarzında baktığı zaman ancak anlaşılabilir evet dolayısıyla insan kendisini ya da misafir bilip her an gitmeye hazır ve gideceği ebedi hayatın bütün levazmatının da buradan tedarik etmek üzere geldiğine insan bilecek ki. Sır rahsene takvim anlaşılsın. Fakat insan çok zaman bundan gafil. Gafletin dereceleri var tabi. Şu hayat-ı hakikatını hakikatini bir vakayı hayal eski Said görmüş. Onu yeni Said'e döndürmüş olan şu vakayı temsiliyi dinle. Gördüm ki ben bir yolcuyum. Uzun bir yola gidiyorum. Yani gönderiliyorum. Seyyidim olan zat bana tahsis ettiği altmış altından tedricem birer miktar para veriyordu. Ben de sarf edip pek eğlenceli bir hana geldim. O handa bir gece içinde on altını kumara mumara eğlencelere şöhret preslik yolunda sarf ettim. Sabahleyin elinde hiç para kalmadı. Bir ticaret edemedim. Gideceğim yer için bir mal alamadım. Yalnız o paradan bana kalan elemler, günahlar, eğlencelerden gelen yaralar, bereler, kederler benim elimde kalmıştı. Birden ben o hazin haletteyken, Orada bir adam peyda oldu bana dedi. Bütün bütün sermayeni zayi ettin. Tokada da müstahak oldun. Gideceğin yere de müflis olarak elin boş gideceksin. Fakat aklın varsa tövbe kapısı açıktır. Bundan sonra sana verilecek baki kalan 15 altından her eline geçtikçe yarısını ihtiyaten muhafaza et. Yani gideceğin yerde sana lazım olacak bazı şeyler al. Baktım nefsim razı olmuyor. Üçte birisini dedi. Ona da nefsi itaat etmedi. Sonra dörtte birisini dedi. Baktım nefsi müptela olduğu adetini terk etmiyor. O adam hiddetle yüzünü çevirdi gitti. Yani işte bu yarısı, işte efendim üçte biri, dörtte biri şeyi, yani her insanın durumu farklı. Yani Cenab-ı Hak bizi 24'ten bir istiyor normal şartlarda. Yani bunu 24'te birini da yetiyor. Bunu Cenab-ı Hakk'a verdiğimiz tüm ömrümüz adeta onun için sarf etmişiz gibi kabul ediyor. Fakat bazı insanların durumu farklı oluyor. Görevli insanların ki üstad bunlardan biri. Dolayısıyla ondan yüksek şeyler isteniyor. Yani. Yarısı, üçte biri, dörtte biri. Yani burada nefsim razı olmadı derken ister istemez dünyevi talepler oluyor veya dünyevi e, görüntüler var insanın gözünün önünde. Yani bütünüyle Allah'a tahsis edilmiş e, bir ömür isteniyor insan. Zaman dilimi isteniyor. Yani teheccüd gibi mesela e, peygamberimiz için istenen. Yani insanlara ait insan e, peygamberimizin vazifeleri ve şahsi diyeti var. O anlamda. Şimdi istimai e, hizmetlerde nefis bir anlamda şöhret perestlik anlamında öne çıkmak anlamında farklı duygular insanda gelişebiliyor. Yani gizli ve aşikar tasadduk etmekten bahsediliyor ayetlerde. Gizli, aşikar. İkisi de niye söyleniyor? Çünkü aşikar olanda vazifeyi ifa etmek var. Bu da güzel bir şey. Vazifeyi yapmakta gurur olmaz ama yine insanda bazı duygular hükmedebiliyor. Nefis ön plana çıkıp Kendisini cömertlik ünvanıyla gösterebilme gayret içerisinde oluyor ama gece ve gizlice verildiğinde nefis böyle bir imkan bulamıyor. Yani dolayısıyla insanın hayatında bu ikisinde yeri var. Üstad gibi insanlar için de insaniyeti hizmet davadan insanlarda bazen o, o tür duygular yani şöhretperestlik duyguları gibi bizim anladığımız manada değilse bile onların onlar için sıkıntılı olabilecek manada hisler Böyle bir dava adamlarında da kendisini gösterebiliyor. Dolayısıyla bu tip insanların şahsi ibadetlerinin de çok önde olması gerek ki üstad ömrünün sonuna kadar akşam namazından sabaha kadar hiç kimse yanında kabul etmemi gibi bir prensibi hasıl olmuş oluyor. Evet. Demek ki böyle bir yolculuk var. Yolculukta bize bir belli aralıklarla belli miktarda paralar veriliyor. Fakat onları başka şeyler için yani bunlar sermaye, hayat sermayesi bunları ne kadarını nereye kullanacağımız konusunda ince hesap yapmamız gerekiyor. onun için böyle hayatımızın bazı parçalarını bütünüyle Rabbimizle aramızdaki irtibata, ibadete sarf etmemiz gerekiyor. İşte böyle bir demek ki pazarlık geçmiş üstadla rüyasındaki zat arasında dörtte birine bile nefis bir anlamda müptela olduğu adetinden vazgeçemediği için insanın alışkanlıklarını terk etmesi çok kolay değil. Çok da razı olmamış görünüyor. O adam hiddetle yüzünü çevirdi gitti. Birden o hal değişti. Baktım ki ben tünel içinde sukut eder gibi, düşer gibi bir süratle giden bir şimendifer içindeydim. İçindeyim. Telaş ettim fakat ne çare ki hiçbir tarafa kaçılmaz.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 Birden şimendiferdeki bir hademe dedi. Beş kuruş ver. Sana o çiçek ve meyvelerden istediğin kadar vereyim. Beş kuruş yerine elin parçalanmasıyla yüz kuruş zarar ediyorsun. Hem de ceza var. izinsiz koparamazsın. Burada enteresan bir şey var. Üstad iki Halettin'i burada anlatmış oluyor. Bir tanesi bir yolculuk. Uzunca bir yolculuk. İşte onun serüvenini anlatıyor. Yani işte bu şöhretperestlik yolunda eğlencelere vesaire sarf edildiğinde e, elindeki sermaye ertesi gün pişmanlık içerisinde olduğunu e, görüyor insan. Ama yine benzer bir durumda devam ediyor. Dolayısıyla burada farklı bir hale e, çevriliyoruz. E, üstadın irşadı için muhtemelen. ya yani Böyle yavaş bir yolculuk değil, çok süratli bir yolculuk e, göz önüne getiriliyor. Yani malum İnsan için zaman izafi bir kavramdır. Yani biz hayat içinde olduğumuz için bazen çok uzun görüyoruz. Mesela rüyada olduğu gibi. Yani sanki aylarca süren bir hadise yaşıyoruz gibi geliyor ama haddi zatına birkaç saniye içinde gelip geçiyor hadise. Dünya hayatı da öyle aslında. Bize çok uzun gibi geliyor içinde olduğumuz için. Ama aslında uyanınca neredeyse bir saat sanki kalmışız gibi olacağından bahsediyor ayet-i kerimeler. Çok kısa süre içerisinde. Dolayısıyla Üstad burada bir şeyde böyle uzun bir yolculukta kendisini görüyor. Fakat sonra bu yolculuk çok hızlandırılmış bir şekilde bir trende geçiyor. Ve hadiseler çok da hızlandırılmış bir şekilde ona gösteriliyor. Çok hızlı giderken işte cazibeler çiçekle el atıyor. Dolayısıyla eline batıyor. Ele ayrılıp giderken parçalıyor elini. Bu aslında öbüründe de yani akşamki Fasılda kumar mumar şöhret beslik yolunda gayrimeşru eğlencelerde harcanan durumdan çok farklı değil ama bu biraz daha hızlandırılmış versiyonu uyandırmak için. Evet birden sıkıntıdan ne vakit tünel bitecek diye başımı çıkarıp ileriye baktım gördüm ki tünel kapısı yerine çok delikler görünüyor. O uzun şimendiferden o deliklere adamlar atılıyorlar. Bana mukabil bir delik gördüm iki tarafında iki mezar taşı dikilmiş. Merak ile dikkat ettim. O mezar taşında büyük harflerle Sait ismi yazılmış gördüm. Teessüf ve hayretinden eyvah dedim. Birden o han kapısında bana nasihat eden adam adamın ses, zatının sesini işittim. Dedi aklın başına geldi mi? Dedim evet geldi. Fakat kuvvet kalmadı, çare yok. Dedi tevbe et, tevekkül et. Dedim ettim. Ayıldığım eski Sait kaybolmuş, yeni Sait olarak kendimi gördüm. Evet. Üstad'ın hayatı içerisinde bunda özel bir yeri var. Eski Said, Yeni Said arasındaki geçiş. Eski Said'de Üstad daha çok içtimai hayatın içinde. Dolayısıyla bütün ulamadan, medrese hocalarından, Şeyhülislam'dan hatta Harbiye Nazırı gibi insanlardan çok ciddi teveccüh görüyor Üstad Hazretleri. Ve gazetelerde yazılar yazılıyor ve ortada. Bunun ister istemez farklı bir tarafı var. Ondan sonra eski saitten sıyrılıp yeni sahit oluyor. bütünyle kendi iş dünyasına eğilip ve doğrudan doğru şahsi bir enfusi bir inkılap yaşıyor. Ondan sonra o duyguları muhafaza ederek bu memleketin insanların hizmet için perde gerisinden hizmet ediyor. İnsanlarla çok az görüşüyor. Fakat yazmış olduğu Nur Risaleleriyle Özellikle bu vatan evladının daha sonra da bütün insanlığın kalp ve ruh hayatının ihyası için bütün mesaisini teksif etmiş bulunuyor. Evet eski Said'den yeni Said'e geçiş böyle bir durum ifade ediyor. İşte o vakaya hayali Allah hayretsin bir kısmını ben tabir edeceğim. Sayır sen kendin tabir et. O yolculuk ise alem ervahtan, rahm-ı maderden, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, berzahtan, haşirden, köprüden geçen ebedül abad'a kadar bir yolculuktur. İnsan yani bir yolcu ve yol üstünde dünyadayız. Ebedi bir hayata doğru gidiyoruz. O altmış altın ise altmış sene ömürdür ki bu vakayı gördüğüm vakit kendimi 45 yaşında tahmin ediyordum. Senedim yok. Fakat baki kalan 15'inden yarısını ahirete sarf etmek için kuran Hakim'in halis bir tilimizi beni irşad etti. O han ise benim için İstanbul'uymuş. O şimendifer ise zamandır. Her bir yıl bir vagondur. O tünel ise hayatı dünyeviyedir. O dikenli çiçekler ve meyveler ise lezzayiz-i na yani Dikenlere batıyoruz, elini kanatıyordu. Evet onlar o dikenli çiçekler ve meyveler ise lezaiz-i na meşhuratır. Meşhur olmayan, helal olmayan lezzetlerdir. Ve lehviyat-ı muharremedir ki Allah'ın e, haram kıldığı eğlencelerdir ki mülakat esnasında tasavvur zevaldeki elem kalbi kanatıyor. Müfarakatında parçalıyor, cezayı dahi çektiriyor. Enteresan bir şey. Yani dünyevi e, keyfimize giden, nefsimizin hoşuna giden öyle diyelim... ...bazı şeyler, lezzetler, keyifler var. Bunlar yemek, içmek... ...ve cinsi münasiyeti gibi şeyler olabilir ama... ...onun üstesinde de sosyal olarak... ...iştimai hayatta aldığımız payeler, alkışlar, iltifatlar... ...teveccühler, makamlar gibi şeyler de... ...insanlar için bazen hedef olabiliyor... ...tek başına. Enaniyetine kuvvet veriyor insanın. Evet. Bunlar da işte dikenli çiçekler ve meyveler gibi. Yani bu zevklere erişmek için insan... Gayret sarf ediyor ama erişir erişmez. Daha erişirken düşündüğü şey bu bir gün benden gidecek. Onu düşündüğü için daha lezzete elini alırken lezzetin biteceğini düşünmek ki insanın akıllı bir varlık olduğu için düşünmek zorunda tadını kaçıyor, kaçırıyor azaltıyor. Her şeyin faniliğin damgasını görünce insan üstünde. Tabi hele kaybettikten sonra da insanın içi yanıyor. İçi kanıyor bir anlamda. Dolayısıyla bütün lezzetler böyle. Yani sadece birkaç dakikalık bir lezzet sonra ne zaman hatırlasa of dedirten bir iç yarası haline geliyor. Gayrimeşhur lezzetler. E, Tabi bir de ahiretteki asıl e, ceza bunun için çok daha acı bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Şimendifer hademesi demişti. Beş kuruş ver. Onlardan istediğin kadar vereceğim. Onun tabiri şudur ki İnsanın helal sayıyla meşru dairede gördüğü zevkler, lezzetler keyfine kafidir. Evet. Harama girmeye ihtiyaç bırakmaz. Yani hangi lezzet var ki onun çok daha e, has, saf, katışıksız olan iman dairesinde, İslamiyet dairesinde, helal dairede bulunmaz. Dolayısıyla e, harama girmeye aslında hiç lüzum yok. Kaldı ki işte haram lezzetler zehirli bala benzerdi Yusuf Başka Bey'deki tabiriyle. Yani belki yerken birkaç dakika lezzet verir ama sonra şiddetli karın kramplarıyla, ateşle, yangınla insan perişan eder. Bazen hayatına mal olur. Evet, dolayısıyla zehirli olduğu bilinen bir bal yenmez. İşte gayrimeşhur lezzetlerin hepsi de zehir hükmündedir. Dünyada da insan bunun acısını çekiyor, ahirette de. Dolayısıyla mesela Üstad Çey için de şöhret kalbi öldüren zehirli bir baldır diyor. Dolayısıyla pereslik duygusu da çok derinden derine herkeste de derecesine göre hükmü diyor. Dolayısıyla insanın bundan da kurtulup sıyrılması insanların gözleri önünde değil kendi başına Rabbi ile baş başa özel zamanlarının olması gerekiyor. Evet. Burada bitirelim. سُبْحَانَكَ لَا اِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَاخِرْ دَعْوَانَا اِلْحَمْنَا رَبِّ el Burası Ümrü Efendim Dinlerken